Bismillahirrahmanirrahim Ve bihi nasta'in Faslun Fi emfileti tasrifi Hâdihil ef'ali Ammal madi Fahu el-lezi delle ala ma'nan Vücide fi zemani l Evet İzziden 8. dersimize geldik Faslun Yeni bir konum, yani Bir fasıl, konu, bir bölüm yani bir fasla geldik, yeni bir konuya geldik. Faslın bu fasıl ne hakkındadır? Fi emsileti. Misaller hakkındadır. Emsile hatırlarsanız zaten ilk okuduğumuz kitabın ismi de emsileydi. Emsile neydi? Misal kelimesinin cem'iydi. Yani çoğuluydu. Misaller demekti. Örnekler demekti. Ha, bu fasıl ne hakkındadır? Bu, has, bu fasıl fi emsileti tasrifi hazihil afali. Bu Gördüğümüz fiillerin, yani sülasi mücerret sülasi mezidufi, rubai mücerred, rubai mezidufi diye gördüğümüz kalıpların tasrifi hakkındadır. Yani sülasi mücerredin tasrifi, yani mazisi, mudara, e, emir, ismi fail, ismi mef'ul, yani bu çekim. Nasıl olur, nasıl yapılıyor? Veya sülasi mezidufinin mazisi, mudare, emir, ismi fail, ismi mef'ul ve benzeri. Yani bunların çekimini öğreneceğiz bu fasılda. Evet. Faslun fi emsileti misaller hakkında. Neyin misalleri? Tasrif-i çekimi. Neyin çekimi? Hazih-i ef'ali. Bu fiiller. Yani sulazi i mücerret, sülazi, mücred, sülazi mezlufi, ruba'i mezdufi, ruba'i i Mesela biz emsile kitabında madi öğrendik, mudare öğrendik, emir öğrendik, ismi fail öğrendik, ismi mef'ul öğrendik ama sadece sülasi mücerredi. O da yarım yamalak. Tam değil yine. Göreceksiniz. Mesela izide göreceksiniz. E, emir yapılırken sülasi mücerredlerin bile emrileri bazen farklı olabiliyor. Biraz ufak tefek farklar olabiliyor. Ama rubai mücerred emir nasıl yapılıyor? Mesela emir sigası. <gülüyor> e, ismi fail rubai mücerredden nasıl yapılıyor? ismi mef'ul nasıl yapılıyor? Veya sülasi mezidü fihilerde nasıl yapılıyor? Bunları bilmiyoruz mesela. Emsilede öğrenemedik. Ama burada öğreneceğiz. Burada hem sülasi mücerred, hem sülasi mezdufi, hem rubai mücerred, hem rubai mezdufi. Hepsinin hem madi, hem modare, hem ismi fail, ismi mef'ul, emir, bunlar nasıl yapılır? hepsini öğreneceğiz. Evet, faslun fi emsileti tasrifi hazil ef'al. Bu fiillerin, yani bu sülasi mücerred, sülasi mezdufi rubai, mezdufi, rubai mezdufi, bu fiillerin çekimleri hakkındadır. Çekimlerinin örnekleri hakkındadır bu fasıl. Emel madim ama madiye gelince emmel madi önce maziyi işliyoruz fiili madi emmel madi fehüve o önce tarifini yapıyor fehüve ellezi öyle bir şeydir ki fehüve ellezi o şeydir ki delle delalet ediyor delalet etmiştir delle delalet ediyor yani gösteriyor ala öyle bir manayı gösteriyor ki delle ala ma'nan öyle bir manayı gösteriyor ki wicide meydana gelmiş o mana wicide mevcut olmuş meydana gelmiş o mana fi'z zamanil madi geçmiş zamanda meydana gelmiş yani fiile madi geçmiş zamanda meydana gelmiş bir manayı bir hadiseyi bir olayı bir fiili gösteriyor. Fiili madi budur. Nasara diyoruz. Yardım etti öyle bir manayı gösteriyor ki yardım etme manasını ama o mana ne zaman vücuda gelmiş? Geçmişte. Şimdi değil, geçmişte vücuda gelmiş. Yardım etti. Geçmişte yardım etmiş. Evet, demek ki emmel madi fehuve lazi delala ala manan. Öyle bir mana gösteriyor ki vücide o mana meydana gelmiş bir zaman il madi, geçmiş zamanda. Evet, hatırlarsanız emsile ile de madi olsun, mudari olsun. <gülüyor> Fiillerin nesi var dedik? Binay-i bir de binay-i meçhulu var dedik. Evet. Binay-i olan mesela Nasr'e binay-i mağlum, Nusir'e binay-i meçhul. Bunu iyi hatırlayın. Binay-i ne demek? Binay-i meçhul ne demek? Eğer unutmuşsanız tekrar emsileye dönün ve ilk dersi dinleyin. İlk derste de bunları ilk derslerde anlatmışız. Şimdi madi bir fiilin binay-i nasıl? veya fail için bina edilen bina-i ma'lum veya bina-i fa'il deniliyor bina-i ma'lum niye deniliyor? çünkü faili belli olduğu için bina-i fa'il niye deniliyor? çünkü bu fiil fa'il için bina edilmiş aynı kapya çağır el-mebniyü lil-fa'il veya el-mebniyü lil-ma'lum mesela bina-i ma'lum bu isimler aynı şeyi ifade ediyor evet evet fel mebniyyü bina edilmiş olan şimdi fiil ya fail için bina edilir ya mef'ul için bina edilir. Bir örnek verelim. Zaten de anlatmıştık. Yine kısaca bir örnek verelim. Mesela kırmak fiili. Hani dedik ya fiil failsiz olmaz. Kırmak fiili. Eğer faili göstermek için söylersek Ali kırdı deriz. Mesela Ali fail. Ali camı kırdı. Burada kırdı Önce Öncelikle faili gösteriyor. Kırdı. Ali kırdı. Ha mef'ulu göstermek için faili zikretmeyeceğiz. Kesinlikle fail mevzu bahis olmayacak. Bizim için mef'ul önemli. Cam kırıldı diyoruz. Bak cam mef'ul kırıldı. Kırdı kırıldı. İkisi de kırmaktan geliyor. Aynı fiil. Ama biri kırıldı oluyor. Biri kırdı oluyor. Kırdı binayı malum. Yani faili malum. Yani yapısı, bunun binası, bunun yapısı malum içindir. Yani faili bilindiği zaman kırdı diyoruz. Kırıldı binay meçhul. Yani fail meçhul. Veya kırdı el mebniyyu lil fail diyoruz. Fail için bina edilmiş olan fiil. Yani faili göstermek için bina edilmiş olan fiil. El mebniyyu bina edilmiş lil faili fail için. Ha el mebniyyu lil mef'ul nedir? Mef'ul için bina edilmiş. Mesela kırıldı. Kırıldı. Camı gösteriyor. Cam kırıldı. Ona el mebniyyu lil mef'ul diyoruz. Yani bina-i malumun diğer bir ismi emsileyi hatırlayın. Emsiledeki bina-i malum ne demek? Aynı zamanda el mebniyul fail demek. Hah, burada diyor ki fel mebniyul faili fail için bina edilmiş olan. Fel mebniyü bina edilmiş olan, lil faili fail için bina edilmiş olan, minhu ondan yani maziden. Maziden fail için bina edilmiş olan nasıldır? onu öğreneceksin şimdi. ma öyle bir şekildedir ki ma öyle bir şekildedir ki kane evveluhu onun evveli yani ilk harfi kane evveluhu meftuhan evet bina-i ma'lumun ilk işareti ilk alameti budur. Madi de ama ha mudara değil bak dikkat edin. Madi bir fiil madi bir fiil Arapçada eğer bina-i ma'lum ise veya mabni lil fa'il ise aynı şey. Bakın binayi ma'lum mabni lil fa'il aynı şey. Bunu bir sefer kafanıza yazın. Bunu kafanıza yazın. Ha binayi ma'lum bir fiil, mazi bir fiil eğer binayi ma'lum ise onun ilk harfi fethalıdır. Bakın nasareh dikkat edin. Nasareh ketebe, kerece hangi kalıpta olursa olsun. Bakın dikkat edin. Hani biz Sülasi Mücerretler'in altı kalıbı vardı ya. Hasuneh ister 5. kalıptan olsun hasuna ilk harf yine fathali hasuna kataba haraca daraba alime mesela alima yani ister aynül fe'li esreli olsun ister aynül fe'li otreli olsun ister aynül fe'li üstünlü olsun fark etmez ilk harf fathali olacak ilk harf fathali bina-i me'lumda ilk harf ha diyor fel mebniyü lil fa'ili minhu ondan yani madiden binayı ma'lum olan el mebniyü lil olan ma öyle bir şekildir ki kana evveluhu onun evveli onun ilk harfi meftuhan fethalıdır üstünlüdür ev veya kana evvelu müteharrikin minhu meftuhan ya ilk harfi fethalı olacak veya hemze-i vasıl ile başlayan fiillerde evveli müteharrık fethali olacağım. Bu ne demek diyeceksiniz? Bu şu demek. Bazı fiiller hemze-i vasıl ile başlıyor. Hemze. Hemze biliyorsunuz nedir? Harekeli elife hemze denilir. Geçmiş derslerimizde anlattık. Hemze-i vasıl var. Bir de hemze-i kata. Hemze-i vasıl herhangi bir kelime herhangi bir fiil eğer hemze-i vasıl ile başlıyorsa o hemze geçici bir harftır orada. Kalıcı değil. Lazım olduğunda kullanılır, lazım olmadığında atılır, kullanılmaz. Nasıl? Mesela İstahrece Mesela istahrece İstahrece fiilinin başındaki hemze, hemze-i vasıldır. Hemze-i kat'a değil. Hemze-i vasıl ne demek? Aslında Stahrecedir. Fiilin lazım olan yani gerekli Zaruri harfleri Stahrecedir. Yani sin Sinden itibaren başlıyor. Ama Sin hareketsiz olduğu için hemze-i vasıl Getiriyoruz. İstahrecedir oluyor. O hemze-i lazım olduğunda Kullanıyoruz. Lazım olmadığında Atıyoruz. Sini, sine ulaşmak için Vasıl yani ulaşmak Hemze-i yani ulaşma hemzesi Sine kavuşmak için o hemzeyi kullanıyoruz. Ha mesela diyelim ve geldi Mesela darabe zeydün ve istekhreca diyelim. Darabe zeydün ve istekhreca. O ve hemzeye olan ihtiyacı kaldırıldığı için ve Bakın vav wow! ile artık sine vav wow! ile ulaşıyoruz. Çünkü iptida bir sakin ya muhaldir ya müteazırdır bunu göreceksiniz. Yani sakin harf ile başlamak, giriş yapmak ya mümkün değil. Ulema ihtilaf etmiş, dil uleması. Sarf nahu uleması mesela. Durat öyle ihtilaf etmiş. Diyorlar ki sakin harf ile hareketsiz harf ile kelimeye başlamak muhaldır. Bir kısmı öyle diyor. Mümkün değil diyor yani. İlla hareke var. Yani başlamak istesen bile aslında başlayamıyorsun. Mesela ben şimdi sakin ile başlıyorum. İstahrace diyorum. İlla diyorlar orada gizli bir hareke üzerine bırakıyoruz. Bazıları diyorlar çok zordur. Başlayabilirsin ama zordur. Ha. Şimdi hareketsiz harfe ulaşmak için bir harekeli harf lazım. İşte o harekeli harf hemze kullanılıyor. Ona hemze-i vasıl deniliyor. Lazım olduğunda kullanılıyor, lazım olmadığında kullanılmıyor. Bunu değişik kitaplarda yine göreceksiniz. Şimdi öyle bir fiil maddi ki hemze-i ile başlıyorsa o zaman dikkat edeceğin nedir binayı malumda? O hemze-i vasılın harekesi değil. Hemze-i vasıl esreli de olabilir. Mesela istahıraca. Bakın istahraçada hemze-i vasıl esreli. Ha o esreli olduğu için bu fiil-i madi binay-i ma'lum değil diyemezsiniz. Hemze-i vasıl ile başlayan fiillerde hemzenin hareketsine itibar etmeyin. Ondan sonraki ilk harekeli harf hangisi ise? Bakın ilk harekeli harf. İstahraçada fiilinde ilk harekeli harf hangisi? Hemze, hemze-i vasıl ona itibar etmiyoruz. İkinci harf sin o da hareketsiz. Üçüncü harf te-te. T harfi harekeli. Nasıl? Meftuh. İstekhreca. Bakın. İstekhreca. Meftuh. Demek ki istekhreca binayı malumdur Yani el mebniyü lil faildir. Binayı mağlumdur. Binayı meçhul değil. Demek ki mazi bir fiil ya ilk harfi fethali olacak binayı mağlum olabilmesi için. Ya ilk harfi fethali olacak veya ilk harekeli harfi. Eğer sakin ile veya hemze-i ile başlıyorsa. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Sakin ile başlıyor. Yani başında hemze-i vasıl var. Hemze-i vasıl ile başlayan bir fiilin hemze-i vasılının hareketsine aldırma. Bir şey olmaz. Sen ilk harekeli harfe bak. Hemze-i vasıl geçicidir. Bazen var bazen yok. Bugün var yarın yok. Tabiri caizse. Evet. işte burada onu söylüyor. Diyor. Bina-i ma'lum. Ma kane evveluhu meftuhan. Ya ilk harfi fethali olacak. o veya veya kane evvelu müteharrikin ilk harekeli evvelu müteharrikin müteharrik yani harekeli ilk harekeli minhu yani o maziden minhu yani ondan o maziden ilk harekeli meftuhan fethali olacağı. Misal misalde misalda da yani nasara nasara, nasaru. İşte fi'li madinin binayı malumuna misal sülasi mücerredden. nasare. Bu binayı malumdur. Nereden biliyoruz? Çünkü ilk harf nun fethali. Nasare. ha nusira olsaydı binaymış Nusra ama Nusra binay mı alım Nusra tesniye Nusra Jema Nusra Nusra tan Nusra Nusra Nusra dikkat edin ne diyor Nusra Nusra ilah yazmış ilah yani ilal آخر veya ilal آخریه yani sona kadar yani sen çekimini yap sona kadar sen ya zaten ezbere bilmen lazım bilmiyorsan emsileye bak ezberle tekrar emsileye dön. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, ezberlememişsen o zaman istihracayı çekemezsin. İnfe alayı çekemezsin. Onları içteme ayı çekemezsin. Onlar da aynen bunun gibi çekiliyor. İlah dedik ne demek? İlah <gülüyor> burada ilal ahir yani sona kadar. Veya ila ahirihi yani bu çekimin sonuna kadar sen çek. <gülüyor> Ve kız kıyas et Ve kız kıyas et Ala haza Buna kıyas et Yani bütün bina Bütün fiili madiler Sülasi mücerred sulasi mezidu Rubai mücerred Rubai mezidu Bütün fiili madiler Binayı malum için olduğu zaman Ya ilk harf ya da ilk harekeli harf Fethalidir Fa'lele Mesela dehrece Binayı malum Niye? Çünkü ilk harf dal Fethali Fa'lele ve tefaal le tehharce buna binaen malum veftala bahen fekat iftaala ictema yani ictemadaki ilk harf hemzeli kesre o hemze-i vasl o önemli değil hemze-i olduğu için yani lazım olduğunda okunuyor lazım olmadığında okunmuyor ictema o okundu ve ictema adeten zaman vav getirdiğin zaman başına ve ictema ve fectema o hemze aradan gitti ha hemze gidici gelici olduğu için kalıcı olmadığı için hemze-i onun hareketi harekesi önemli değil. Esreli olsun önemli değil. Ha ondan sonra ifteale ilk harekeli te'dir. O fethalı olduğu için bu bina ay malumdur. İcteme a bina malum. İnfeale mesela. Hakeza yine hemze-i vaslı ile başlıyor. Venfeale dediğin zaman hemze-i gidiyor. Bunun ilk harekerisi nedir? Fe'dir. İnqata mesela. İnq Kaf harfi diru'l harekelı. Ve inkasale ilk harekelı qaf harfidir. Fethalı olduğu mu yeter. Bina ay malumdur ve yani ihmerre hakeza hemzeye vasıl var başında istefaala hakeza yani istekhreaca mesela örneği if'alla ihmarre hakeza if'aalla ikşe'arra if'a'u'a'la i'şavşebe mesela if'anla la ik'ansese mesela veya i'hrenceme if'anla is'lanqa if'a'u'a iclevweze bunlar hepsi nedir? binayı malumdur Yani kısacası fi'li mazı binayı mağlum olabilmesi için ya ilk harfi hali olacak veya ilk harfi hemze-i vasıl ise o önemli değil, ilk harekeli. Hemze-i vasıldan sonra ilk harekeli harf hangisi ise, hareketsiz değil ama dikkat edin, harekeli harf hangisi ise o fethali olacak. Diyor, ve la te'atabir, itibar etme diyor. Ve la te'atabir, itibar etme, önemseme, itibar etme. Ve la elifati, eliflerin hareketsine bakma esreli olduklarına. İstef'alada, istekh'racada yani İçtema'a, e, if'anlele, if'alle, if'avvele Onlardaki o hemzenin kesreli olduğuna bakma Değil mi ya bu kesreli binay malumda hani ilk har harf hali Olacaktı öyle değil mi? Ve la ta'te bir harekatil Fil evaili Başlardaki evail yani evvellerdeki Başlardaki evail fil evail Ha başlardaki O e, eliflerin Harekelerine o hemzelerin harekelerine İtibar etme niye fe inneha muhakkak ki onlar ha yani onlar o, e, elifler o hemzeler fe inneha o hemzeler zaidetün zaiddir hemze-i vasıldır hemze-i vasıl yani fazladır zaidetün tesbütü sabit kalıyor fil iptidai başladığın zaman onunla başladığın zaman okunuyor ve teskotu düşüyor fil derci başka bir harf başına yapıştırdığın zaman mesela vav wow, getirdiği zaman vestekraca oluyor düşüyor ama onunla başladığın zaman istehraca okunuyor. Vav geldiği zaman istehraca düşüyor. Ve teskutu fi derci. Derci yani yapıştırdığın zaman derci ettiğin zaman düşüyor. Evet. Burada ve <gülüyor> la okuduk ya onu ve <gülüyor> la da okuyabiliriz. <gülüyor> Şimdilik sadece söylüyorum. ileride anlayacaksınız niye? Ve la tu'tabaru harakatul elifati ve la tu'tabaru itibarı edilmez manasına geliyor o zaman. Ve la tu'tabaru itibarı edilmez harakatul elifati. Eliflerin harekelarına itibar edilmez. Böyle de okuyabilirsiniz. Mana böyle oluyor. Ve la ta'tabir yani sen itibar etme. Harakatul elifati o zaman. Ve la tu'tabaru okuduğumuz zaman harakatı okuyacağız. Ve la ta'tabir okuduğumuz zaman harakatı okuyacağız. niye nahvu da bunu niyesini anlayacaksınız. Nahve ilmini okuduğunuz zaman anlayacaksınız. <gülüyor> yani vela tu'tabaru harakatul elifati öyle de diyebiliriz. Vela tu'tabir harakatul elifati öyle de diyebiliriz. Evet. Demek ki fi madinin bina-i mef'ulu böyle ilk harf fethali olacak veya hemze-i ile başlıyorsa o zaman ilk harekeli harf hangisi ise o fethalı olacaksa. Eğer böyle ise o fiil o fiil binay mağlumdur. İster sülasi mücerred olsun, ister sülasi meclifi, ister rüba'i meclifi, ister rüba'i meclifi, hangisi olursa olsun. Böyleyse o binay malumdur el mebniyü lil faildir. Ha binay meçhulü okuyacağız, onu da yarın okuyalım, yarına kalsın. İbareyi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi emsileti tasrifi hazihil ef'ali. Emmel madi fe huvellezi delle ala ma'nen vücide fiz zamanil madi. فالمبني للفاعل منه ما كان أوله مفتوحا أو كان أول متحرك منه مفتوحا مثاله نصر نصر نصر إليخ وقس على هذا فعل لا وتفعل لا وافتعل لا, لا وفعل لا وافعل لا واستفعل لا وفعل لا وفعل لا وفعون لا وفعل لا وفعل ولا ولا تعتبر حركات الألفات في الأوائل فإنها زائدة تسبت في الابتداء وتسقط في الدرجة